El asri Cenab-ı Zaman çok kıymetli. Zaman Allah'ın bir lütfu. Zaman geri almak mümkün değil. Borç almak değil, borç vermek mümkün değil. Dünü geriye almak mümkün değil. En çok dikkatimizi yoğunlaştırmızı zamandır. Zamanın hayru hasenatla geçmesi cenab ı Hak, fe izâ feravtı fensat ve ilâ rabbikâ bir işi bitirdiğin zaman diğer işe koş, yani bir hayır işinden diğer bir hayır işinden. ben bu hayır işini yaptım, vazifem tamamdır değil, öbür hayır koş ve Allah'a yönel buyuruyor. Ya uzun sadakat, Allah'a ver yaptıklarını. Yani bir nefsani bir pay çıkarma, iltifatlar bekleme. Cenab ı Hak böyle bir gönül kendisine hep dost olmak istiyor. Malları ile canlıları ile cenneti satın aldılar. Malı kullanabilmeyi bilme. Vel sonunda bir ayet var. Ey itminana ermiş nefis. Yani nefsini terbiye etmiş. Bellini terbiye etmiş. Bellini ruhaniyetin emrine almış. Şu bedenini Allah için kullanıyor. Ey itminana ermiş nefis buyuruyor. Sen Allah'tan razı. Hayatı bütün meçhizli içinde Allah da senden razı salih kullanıma katıl ve cennetime gir Cenab bu Cenab-ı bu ayet-i kerimenin iniş sebebi bir rivayette Hazreti Hamza radıyallahu an efendimizi önünde siper oldu bütün okları kendisi üzerine aldı kılıç darbelerine o şekilde şehit oldu canını Allah'a adadı Allah Resulü'nün müdafaa için diğer bir rivayette Rumi kuyusu vardı. Midi Müslümanlar geldi su yoktu. Rumi kuyusu vardı. Bir Yahudiliğinde odu. Peygamber Efendimiz kim satır alacak dedi bunu. Pahalıydı o kuyu. Hazreti Osmanlı'da servetinden mühim bir kısım vererek o kuyuyu satın aldı. Fakat bir gün Müslümanlar kullanacak bir gün diğer halk kullanacak. Fakat Müslümanlar kafi gelmedi. Artıyordu Müslümanlar. Hazreti Osmanlı'da tamamen bedelini aldı onu. Bir rivayette o kuyuyu satın aldı o kuyudan su almak için de sıraya girdi. Kendi aldığı kuyudan sıraya girdi. Onun üzerine malları ile cenneti satın aldılar. Ayet-i vardı. Bu da Kur'an hocasıydı. Raci adetinde tuzağa düşürüldü. Esir alındı. Sürükleye sürükleye Mekke'ye götürüldü, Mekke'de köle olarak satıldı. Kabe'nin önüne kadar getirildi. Müşrik çocuklarına mızraklar verildi. Bu adam dedi, sizin babanız da dedi, Bedir'de harp etti, bunu mızrakla denildi. Onlar da, çocuklar da, müşrik çocukları da Hubeyb'i mızraklamaya başladılar, çizmaya başladı vücutlarına. O sırada, ''Ya Rabbi'' dedi, en Rabbi'' dedi, ''Ya Rabbi'' dedi, ''Allah Resulü'ne selam gönderecek, selam ve hiç kimse yok.'' dedi, ''Bir fani yok.'' dedi. ''Ya Rabbi seni vekil tutuyorum.'' Selamı Allah ﷺ ilet ya Rabbi dedi. O da Efendimiz Medine'de esabıyla sohbet ediyordu ve aleyhisselam dedi. Selam onun üzerine olsun dedi. Sabi şaşırdı. Yarısı bir muhatap yok dedi. Selam veren yok dedi. Siz selam aldınız dedi. Selam gönderdiniz dedi. ''Hubeyb'' dedi. Şimdi şehide diliyor dedi. Bana dedi. Mekke'den selam gönderdi. Ben de o selamı iade selamla bulundum dedi. Bir rivayette bu ayet onun üzerinde eğit binanermiş, terbiye olmuş nefis. Ebubekir Efendimiz bu ayetince, ya Resulallah bu ne güzel ayet dedi. Ya Ebubekir sen bu ayetin içindesin buyurdu Efendimiz. Velhasıl hep bu Cenab-ı Hakk'ın medhettiği muhacirler ve ensar. Ya yani nasıl bir imanlı Allah'la dost olmak için. Bir tebük seferi yapılıyordu. Zor bir zamanı, kıtlık zamanıydı. Güneş sıcaktı. Töbük bin kilometre yoldu. Medine'den töbüye gidilecek, tekrar tebükten dönülecek. İlk kaçlı seferinin başladığı bir zamandı. Bir sahabi Mekke meydanında ehali dedi. Benim dedi, töbüye gidecek kadar hayvanım da yok, binitim de yok, kılıcım da yok dedi. Malzemem de yok dedi. Kim dedi bana bu malzemeyi verirse, beni töbüye kadar götürürse... Bunun ben bedelini töbükle de ödeyeceğim dedi. Şimdi verecek bir şeyim yok dedi. Bunun bedelini ben töbükle de ödeyeceğim dedi. Bir sabide gel arkadaş dedi. Benim bir biletim var beraber gideriz dedi. yani nihayet kadar gittiler. Ganimetten üç tane deve düştü. Al kardeşim ben sana beni getirmenin bedelini töbükle de ödeyeceğim dedim. Al bu üç tane deve senindir dedi. O da dedi ki, kardeşim ben senden dünyevi bedel almak için seni buraya taşımadım dedi. Ben dedi ecrimi Allah'tan almak için seni taşıdım buraya kadar dedi. Bunlar nedir hep? Allah'la dost olmanın mücadelesi. Yine orada bir Ebu Hesme vardı, o Tebük seferinde. O diyor ki, bir hurma bahçesi içindeydim diyor. Hanımlar diyor, bana diyor bir hurmanın çeşitini hazırlamışlar diyor. Ağacın gölgesi serinlik içindeydim diyor. Bir düşündüm diye Allah Resulü Töbük çöllerinde kim bilir ne alemde şimdi ben buradayla safadayım. İçimi sindiremedim de ağlamaya başladım. Kalktım kaldırın dedim bunları dedim. Hemen kendimi hazırladım. Töbük Tübü de Allah Resulü'ne yetiştim. Allah Resulü beni görün çok sevindi. Ebu bu e de neredeyse helak oluyordun dedi. velhasıl kendi elinizde kendini tehlikeye atmayın Cenab-ı Hak buyuruyor. Zaman muayyen. Vücudun gücü muayyen. Yarın nedir bilemiyoruz. Yarın diyenler helak oldu buyuruyor efendimiz. Bugün var yarın var. Hiç dünyada her şey bir teminat verebilirsin kimse. Bir, bir an sonra bir teminat veremez. Fakat nefsin mayasında faniyle isyan vardır. Nefis Faniyi istemez, devamlık ister. Onun için ölümden ummet genel olarak korkulur, ölümden çekinilir. Ölmek istenilmez. En ufak bir uzuv hasta olsa doktor doktor gezilir. Bak ölümden korkmanın da bir faydası yok. Onun için tek şey Allah'la dost olup ölümü güzelleştirmek. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı cenneti satın alın. Mallarını, canlarını Allah yolunda harcayanlar, bu malzemeyi düzgün kullananlar. Onların devamında Cenab-ı Hak ahsinun Her şey bir Müslüman, her şey en güzel olsun diyor Cenab-ı Hak. Ebu Kursafe diyor ki, annem, teyzemle Allah Resulü'nün huzuruna gittik diyor. Çıkışta diyor, biat ettik diyor. Annem ve teyzemle, bak oğlum dedi diyor. Bundan daha güzel, üstü, yüzü güzel bir kimse yok dedi. Elbisesi üstü güzel kimse yok dedi. Sözü bundan daha güzel bir söz kimse yok dedi. Sanki dedi ağzından nur saçılıyordu dedi. Şimdi Cenab-ı Hak ahsinu buyuruyor. Bir Müslüman her şeyi en güzel olacak. Ahsen olacak. Ekmel olacak. En, en olgun olacak. Ecmel olacak. En güzel olacak. Yani ecmel, ekmel, ahsen. Ve bir müminin mesleği, ailevi durumu, ticari durumu, ibadet durumu ekmel olacak. Ahsen olacak, ecmel olacak cenab bak böyle bir yapı istiyor müminde çünkü dostunun şartı bu